Anlaşılmaz bunca yıl nasıl rüzgara kapıldım? Aşk benim tenimi çalıp korkağı yaratır, ıslanır yanaklarım. Anlaşılmaz bunca yıl nasıl nehrine kapıldım? yıl sen yaprak gibi dökül kade uyku gibi dökül gözümden su gibi yaşa kar gibi ya daha gibi kaç benden Yaprak gibi dökül kadefe uyku gözümden su gibi aşağı kar gibi ya da gibi kaç benden ağlasam gücüne gider kol gelen limanın uzanır anlatlarım anlaşılmaz bunca yıl nasıl diplere batmadı. geri olur kor gibi acının kül olur soğukların anlaşılmaz bunca yıl nasıl güneşe aldandım bunca yıl sen yaprak gibi dökül kadere uyku gibi dökül gözümden Kar gibi yağ Dağ gibi kaç benden Yaprak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 Evet açıklayıcı dinliyorsunuz ve açıklayıcı programındayız şimdi. Can Kazas az önce söylediğimiz gibi burada stüdyo konumuz ve ilk parçasıyla e, gelmiş oldu. Biz de onunla başlamış olduk. <gülüyor> Başka, <evet>. Hoş, <gülüyor> Hoş olduk. geldin. Sağ olun. E, Albümün çıkmak üzere Cuma günü çıkacak. Ben Hı -hı. sizden kaçtım isimli albüm ve iki ön parça çıktı. Aynı. E, Hangi parçayı dinlemiştik şimdi? Çok da yeni olduğu için özür dilerim onu. Bunca yıl bu parçanın ismi. Albümün aynı zamanda açılış şarkısı. Hı -hı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunca <Merhaba> ismi. <gülüyor> Soruyu cevapladım. <gülüyor> Belki ben sizden kaçtığımdan başlayabiliriz. Hı -hı. Yani çok da direkt bir soru ama... ...biraz baktığımız zaman ben sizden kaçtım... ...uzun zamandır da kullandığım bir kalıp gibi de duruyor. Evet. Ee, yani... ifade olarak. Evet bir ifade olarak da... Hı -hı. Ne demek senin için ben sizden kaçtım? En klasik manasıyla neden müzik demediğimi şükürler olsun şu anda. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aslında şey bir sorun yani bir motto gibi olduğu için birazcık evet. hani böyle bir slogan gibi neredeyse. Evet. Ya o bir blogtu aslında. 2011 Hı. civarında benim Tumblr blogu olarak açtığım bir sayfaydı ve gerçekten iç dünyamı anlattığım bir yerdi. Sonra yavaş yavaş biraz nasıl diyeyim dil değiştirdi hatta çok az yazmaya başladım eskiler orada kaldı ben böyle karakterim başka bir yöne doğru gitmeye başladı ben değiştim yani daha çok işte konser haberleri paylaştığım Hı -hı. bir takım bir yere doğru evrildi aslında sırf öyle bir mecra var diye öyle yapıyordum ama ara sıra hala atıyorum politik bir şey de olabilir müzikle ilgili bazı yazılarımı hala oradan yazıp paylaşıyorum falan Hı -hı. öyle bir fikir blog yani işte adı üstünde <Gülüyor> ee, bir günlük gibiydi. Ee, sonra yani ondan ya 2011'den 2-3 yıl sonra bir Twitter hesabı açtım. Onun da ismini aynı koydum. Ben sizden kaçtım diye. Ee, Orada ne vardı? Ne paylaşıyordun? Ya Twitter hesabı'm biraz şey e, nasıl diyeyim? Her şey. Aslında normal bir Twitter hesabı yani Hı -hı. biraz hatta e, normalin üstünde aktif olduğum <gülüyor> yer yer. Müdahil dahi <gülüyor> Aynen böyle öyle. çokça Geyik yaptığım işte neredeyse trollük seviyesine vardırdım bazen ee, bir yer e, idi. Şimdi biraz daha hani Edepli dikkat mi? ediyorum diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya yo yine yapıyorum yani yapacağımı da hani o zaman böyle çok hani bazen hakikaten e, çok fazla... Üst üste böyle fula denir ya. Hı hı. Üst üste yazılar falan yazdım. Geceler falan oluyordu yani. Şimdi bir albüm ismi ama herhalde hı hı. daha ciddiyetli olacak. Ya, evet hepsini böyle bağlayan bir şey. Hı hı. E, hepsini yönetecek bir yüzük <gülüyor> gibi evet. e, bir şey oldu aslında. Ben sizden kaçtım. Sonra o, iyice altını doldurayım diye. Onu daha e, nasıl diyeyim. Ya ben sizden kaçtım. Aslında böyle sizden kaçıyorum. Tek başıma gibi bir. Bir anlam değil benim için artık. Yani daha davetkar bir kaçış. Yani hep beraber biz... ...bir yere sizden gidelim... Yani. ...biz sizden kaçtık gibi. Ama hani e, motivasyonun kendisi de... ...kaçmak değil hı hı. bir yandan. Çünkü öyle olduğu zaman muhtemelen... E, ...kötü sonuçlanacaktır. Yani... Evet. ...kaçmak bir eylem sadece ama... ...bütün motivasyon o, o değil. Yani daha iyi bir şeye duyulan... ...bir çeşit özlem gibi. Zaten yani can kazazda da ortada duruyor. Üretmeyi sürdürüyor. E, evet, kaçmadığı da <gülüyor> çok belli. <gülüyor> Hatta albümada oldu. Evet, bir kaçış öneriyor ama bir yandan. Peki ilk albüm olmadığını düşünürsek bunun. <gülüyor> Niye bu albüme ben sizden kaçtım ismini sormakta... ...bu fast'ı yaparken belki sorulabilirsin. Tabii yani o aslında... ...nasıl diyeyim? Ya öyle büyük bir laf etmek istemiyorum ama... ...hani en anlaşılır laf olacağı için hani olgunlaşma albümü falan derler ya. <gülüyor> ya böyle bir öyle bir yanı var. Ya olgunlaşmak müzikal anlamda olmak falan bir şey öyle bir şey kastetmiyorum da artık daha çizgimi gördüğüm <gülüyor> bir yoldayım diyeyim ve onun şeyi ilk adımı aslında mesela bu bir ilk ilk kez stüdyoda tamamen pro, prodüksiyonunu <gülüyor> yaptığım bir albüm gibi. Daha öncekiler? Daha öncekilerin çok büyük bir kısmını bir iki parça hariç yani yine sen İstanbul'da stüdyoda yapmıştık o bir single olarak ama albüm halinde hı hı. tamamı hani bir prodüksiyon süreci olarak e, stüdyodan geçen ilk çalışma diyebiliriz. Evet. Zorlayalım o zaman bilmeyenler için. Bilmiyorum. Can Kazaz bu albümden önce e, neler yayınladı ne süredir müzikte e, hı hı. ilgileniyor? Bilgi Müzik ...bölümüyle yakında ilişkisini hatta... ...biz birkaç sefer aldık... ...Bilgi Müzik Label'dan da yayınlanacak zaten albümün... Aynen. ...onun da aslında işte... ...yürütücülerinden bir tanesi... Hı -hı. ...ya da bilmiyorum söyle yöneticisi evet. de olabilir... ...yani hani söz hakkım var... ...yani Hı -hı. daha doğrusu akademik kadronun tamamı yönetiyor... ...bu akademik kadro dediğim... ...Bilgi Hı -hı. Üniversitesi Müzik bölümü akademik Hı -hı. kadrosu... Hı -hı. Ee, ...ben de orada... ...araştırma görevlisiyim... Ee, ...ama girişimi yapan kişi Ateş Erkoç... Ee, ...aynı zamanda menajerliğimi de yapıyor... Hı -hı. ...böyle bir oluşum vardı... ...Bilgi Müzik Label adı altında... ...ama atıl durumda ne kadardı, duruyordu. Vardı? Ne zamandı? 2011 miydi? 2012 hmm. miydi? Ya yani öyle bir... ...duran bir web sitesi gibiydi aslında. Evet. Böyle bir dağıtım gücü... ...işte şu anda artık dijital... <gülüyor> ...mecralarda da... ...yerini alıyor oradan çıkan çalışmalar. <gülüyor> Onu harekete geçirdi... ...Ateş aslında. Yani beraber çalıştığımız için... ...az çok hani piyasanın... ...tamam demeyeyim ama hani böyle bir belli... ...nasıl işlediğini az çok... Evet. E, ...biliyorduk ve hani... ...bazı handikaplar var, onları nasıl... E, ...elemine ederiz ve nasıl... E, ...sanatçılar bağımsız kalarak... ...kendi Hı. projelerini... E, ...ortaya sürebilirlerin... ...bir şey çözüm yolu çözüm ama... Yapalım. ...sadece bilgi mezunlarına, öğrencilerine... ...akademik kadrosuna... ...yönelik... E, ...bir şey, etiket. Evet, bir labela döneriz etikete de döneriz ama bağımsızla işaret ettin onu da söyleyelim hı hı. yani bilgi müzik label'a kadar demek ki bir bağımsızlık tabiri hı hı. caizse macerası söz konusu ee, benim için senin ben de, için evet, ve aradan muhtemelen aradan, etrafındaki müzisyenlerden de çok şey yaşadın e ve duydun onlarla ya, evet biraz e bahseder misin bağımsız hikayeden Bağımsız yani. hikayesi işte şöyle başladı. Ben aslında işte lise yıllarında e, reprodüksiyon yapıyordum ve onun sonucunda çok yeni çıkmış bir e, albüm var. Aslında daha önce çıkabilecek hı hı. E, Ulaş Taçdelen'in Taçdelen e, isimli albümü. <gülüyor> e, onu biz aslında ne zaman 2013-2012 gibi çıkarmaya hazırdık. Hı hı. E, ama plak şirketleriyle görüştüğün bir, görüştüğümüz bir süreç oluştu. O dönem biraz plak şirketlerini tan tanıma fırsatım oldu. Ee, ardından bir üniversitesi müzik bölümünü ben e, kazanıp işte orada bazı... terk edip evet fizik bölümünü daha <gülüyor> <sınıfta>. bir, <gülüyor> <gülüyor> bir yıl tamamlayıp terk ettim. Ee, yani zaten öyle bir karar sonucu Hı -hı. terk ettim aslında. Hı -hı. E, bölümde işte e, müzik sektörüne dair bazı dersler var. Onla hani alternatif yolların neler olduğunu görünce dedim ki bu daha uygun bana Hı -hı. Ee, ben bağımsız müzik e, e, yapmalıyım ve bunun yapılabilir bir şey olduğu da gözükmeli hani gibi bir yerden e, ilerledim. <gülüyor> bağımsız müziği ararken biraz da o işte un kapanında Hı -hı. az dolaşmadık aslında evet, diyorsun evet. mesela yani evet, evet. O, o ara böyle. Arkadaşın Ulaş'la birlikte mi girmiştiniz sadece etrafınızda başka yani, müzisyen yok muydu biraz seni o yola götüren şeyi merak aslında ettim? Aslında öyleydi sadece Bilgi Üniversitesi'ndeki hocalarım vardı Mine Erkaya'nın bağlantılarıyla birazcık hani bazı Hı. şirketlerle kişilerle görüşme şansımız oldu. Ama yeterli olmuyor çünkü hani hakikaten hiç isminiz yokken bir Hı. tane CD'yi götürüyorsunuz orada sekreter biri var. ...verin biz patronu iletiriz diyordu orada bir çekmece... ...koyuyor hemen gözünün önünde. Ee, o muhtemelen bir çöp kutusu zaten. Hani şey zaten değil, gerçek de. bir değil, çekmece... de ...değil yani. Ee, aynen orada bitmiş oluyor senin maceran. Yani çok hissettiriyorlar onu. Ee, ama böyle bir... ...umut kapısı gibi bakıyor insan. Hani sanki tek yol oymuş ve oradan... ...çıkmalıymış <gülüyor> gibi. Ee, ya onu gördüm... ...ve 2010'dan beri ben... ...şarkılarımı yayınlıyorum SoundCloud üzerinden aslında. O dönem... E, şimdiki kadar hatta hiç yoktu yani şey işte ne bileyim herkesi işte bağımsız müzisyen işte gitarla çalıp singer songwriter Hı. olan çok fazla insan en azından böyle şey değildi nasıl diyeyim o havuza hep beraber atılmamışlardı Hı. ayrı ayrı herkes yapıyordu işini evet. Evet. sonra o bir anda bir, bir, bir araya geldi ve öyle bir paket halinde sunulmaya başlandı falan Şark. Ben de onu içinde buldum kendimi Şarkıcı yani. Şarkıcı şarkı sözü yazan. Aynen. Aynen öyle. şimdi ya yani o yoldan devam ediliyor tabii haliyle insan böyle unutulmazların dışında yani bir şey oluştu çünkü nasıl diyeyim? işte bazıları yeni dalga diyor buna ama hı hı. ne kadar yeni derken ne kastediliyor falan hani evet 80'den kalma değiliz ama yükselen yani, evet. dalga. Bayağıdır da Olduğu... olan insanlar var. Kesin Örümün. gibi görünüyor. Evet, öyle galiba. Evet ya bir yandan Ortaya çıkan insanların yaşları düşünülerek belki bir yeni dalga deniyor. Genç bir nesil. Çünkü işte ifade Doğru. olanağı gördü belki Aynen. birileri cesaretlendi vesaire oradan. Sen o havuzda ilk bulduğunda kendini hemen hemen <gülüyor> mi alıştın yani? Ee, ya o böyle zaten alıştıra alıştıra geldi. <gülüyor> Öyle diyeyim böyle Su bir anda. Siz artık buradasınız gibi değil de böyle yavaş yavaş o da var bu da var eklendi. işte bir takım Hı -hı. E, nasıl diyeyim e, ne o? ...bazı programlar yani online programlar... ...olmaya başladı işte insanların... Evet. Video, ...video sessionler evet, falan oldu. Evet, evet, evet. Ee, onlar... ...aslında lanse etti <gülüyor> durumu... ...gibi oldu. Ve bir dalga olarak... Aynen. Biz de izledik arkadaşlar Evet. Bilgi müzik label'ın da bu arada toparlanması... ...da böyle bir sürece geliyor... ...aşağı yukarı değil mi? Yani hani... ...bütün evet. bunlar olurken onlar da biraz hareketlenmeye... ...ya <gülüyor> oradaki şeyi mi görmeye başladı? Yavaş yavaş... Iki ...farklı oluşun birbirini buldu gibi mi? Oldu. Yani bilgi müzik label... ...daha önceden vardı... Evet. ...daha çok şey gibi... ...atıl hani durumdaydı ama... hani ...Bilgi Üniversitesi'nden... ...işte bu kadar müzisyen var... Hı. ...paylaşacakları bir mecra olsun... ...gibi bir yaklaşım ondan tamamen bağımsızdı... ...yani... E, ...profil olarak da... ...hala öyle sadece singer song... ...yani şarkı yazarı işlerini çıkarmıyor... ...aslında yani akademik işler çıkabiliyor... E, ...öyle bir niyetimiz var... ...şu an ama ilk atılım biraz öyle... ...gelişti hazır evet. projeler öyle olduğu için... Hı hı. E, ama işte ne bileyim elektroakustik, avantgarde, deneysel bütün işler, yani Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünün aslında bütün, e, nasıl diyeyim, öğrenci ve üretim profilini kapsayacak bir e, bir şey. Şimdilik böyle bir singer-songwriter durumu öne çıktı ama zamanla o yelpaze genişleyecekti. Yani ciddi bir potansiyeli var çünkü Hı -hı. aslında ana akım dışında. dakika da, evet. bilginiz... Hı -hı. O manada da bilgi müzik günlerini falan da anmak Hı -hı. lazım tabii ki. Aynen. O müziğin dinleyiciliği buluştuğu bir Hı -hı. biçimde. Biz geri bıraktığımız parçayı burada dinlerken... Hı -hı. ...senin de biraz böyle yönlendirmenle, ...arabeske mi kayıyorsun diye sonrası geliyor <öyle> insana hakikaten. <gülüyor> ya arabeske kaymıyorum yok öyle bir şey yok tam olarak. Ama hani nasıl diyeyim... Ee, yani ...aslında yani kulağıma zamanında ilişmiş tüm müzikleri ben zaten hani dışarı saçıyorum Hı -hı. gibi oluyor. Yani o bir, bir birikim. Yani çocukluktan beri dinlediğim bütün müziklerden çıkıyor aslında benim evet. yazdığım şarkılar. Böyle hani yoktan, gökten bile falan inmiyor. Hı -hı. Ee, öyle olduğu için <gülüyor> ya ilk defa bu albümde bir öyle bir durum oluştu. Yani bazı parçalarda hafif e, arabesk de denebilir. Belki başka modlar ...denebilir. Ee, kullanmaya başladım. Ee, ama hani bu böyle bir şey artık hep böyle bütün şarkılarım gibi bir şey değildi. Ee, zaten Alaturka vardı. İşte ona biraz arabesk... Evet. Arabeskek falan. <gülüyor> arabesk falan gibi bir şey eklendi. Daha da e, tam hani arabesk çünkü başka bir şey yani. Tabii Bayağı, tabii. tabii. E, ayrı bir iş. E, ve ama ben zaten başından beri bu alternatif pop yapıyorum Hı -hı. diyordum. Hani o... On onun bir devamı aslında. Evet, bir örnekte birazdan bir, bir örnek daha dinleyeceğiz ee, evet. programın kapınışıyla. Şimdi albüme biraz bakarsak hı hı. yakın zamanda Dijital Platform'a çıkacak. Hı hı. Bu yayında sunduğumuz iki parçada şu anda zaten ön satışta öyle söyleyebiliriz. Ve önümüzdeki haftada bu albümün ilk konseri, Babylon'a. Aynen öyle, önümüzdeki hafta bugün. Evet, Hatta. bugün çarşamba <gülüyor> akşamı biraz da onun vesilesiyle alıyoruz aslında. Dokuz parça, hı hı. E, hepsi senin bestelerin, Aynı. senin kaydın, mixin. Hı hı. Nasıl geçti e, bu oluşum süreci? E, bir yandan da çünkü yani aslında takipteyiz. Yani hı hı. Hani gezi zamanı e, olanlarda e, üretimlerini de hatırlıyoruz. Sonrasında da Can Kazaz aslında hep e, taraftaydı ama bu albümle böyle alttan alta sürekli seni meşgul eden bir işmiş belli ki. Sonunda dokuz yani, parçayla evet. çıktığına göre biraz anlatır mısın bu oluşum süreci? ya bu albüm oluşum süreci aslında yani biriken bir takım parçalar vardı zaten hı hı. bu albümü bir takvim'e oturtmuştuk biz o takvim şu anda aslında işliyor hı hı. o noktadayız albümün kayıtlarını yine bir Üniversitesi'nin... kayıt stüdyolarında yaptık yaklaşık on gün iki hafta gibi bir süreç oldu bazı şeyler kayıtları yine evde yaptık ama o hani kaliteyi bol etkilemeyecek Hı -hı. durumlarda. Yani mesela nasıl diyeyim? Ya etkiliyor tabii ki de. Ee, elektrik gitar kayıt, kayıtlarını artık evdeki sistemlerde tabii. hani şeyi kabloyu takıp falan Hı -hı. kaydetmek mümkün oluyordu. Ee, çok da hani ciddi yani elektrik gitar müziği yapmadığım için Hı -hı. E, falan filan e, bir şekilde e, o yerini buldu yaptığımız müzikte. Efe e Demiral bu arada Efe mi? Demiral çalıyor bütün gitarları albümde. Ee, hani ...öyle bir yanı var mesela... ...normalde kendim çalıp... E, ...kaydediyordum evet. enstrümanları... ...artık hani işi hakikaten... ...ustalarını bırakıp daha çok vokale... E, hı hı. ...odaklandım... ...diyebilirim... Ee, Singer Songwriter'da kriyo oluyorsun... ...belki böyle yaparak bu şey... ...ya evet, yani çok böyle... ...sanki gitarlı şarkısını söyleyen adama... ...deniyormuş gibi oldu ama... ...halbuki hani şarkı yazarı ve şarkı yazarı şarkıcı... Biz. ...gibi bir durum var... Evet. ...hani şarkıları yine ben yazdım... Hı hı. Şarkı yazım süreci çok zamanla yayılmış bir şey. Ne ee, kadar zamandır yani. sence? Ve albümle beraber topladığımızda hmm. ne kadar zamandır bu albüm için çalışıyorsun? E, bir yıl önceki konserlerimde duyuruyordum. Hatta e, bu Zeliha çalacağız. Hmm. Programın sonuna doğru. Yani benim bölümün sonuna doğru. E, o parçayı biz konserlerde <gülüyor> geçen yıl çalıyorduk. Yani neredeyse 2016 başından beri. ...öyle bir parça var. Bazı parçalar da daha önce vardı. Ee, çok yeni şarkılarda var. Yani hakikaten kaydetmeden bir hafta önce oluşturduğum şarkılarda var. Ve ee, böyle çok geniş bir zaman. Elediğim şarkılar vardı. Aslında e, yaklaşık 20 şarkı falan olabilirdi yani bu albüm. Hı hı. Onları çıkardım. Daha böyle bir kompakt bir hale getirdim. Sertifeyleme yapmışsın. Hı. Dokuz şarkıyla çıkıyor şimdi. Ya evet. Biraz öyle oluyor. Bu bazı şarkılardan soğuyorum zamanla. Veya işte bu albüme yakışmayacak bu deyip bir kenara koyuyorum. Belki zamanı gelirse de onlar da çıkar falan. Yani kayıt süreci çok yoğun geçti. Üst üste sabahlamalı. Tabii. Sonra mix'i de kendim yaptığım için o da böyle sabahlamalı. <gülüyor> Artık böyle ya bunun altından kalkamayacağım galiba deyip böyle umutsuzluğa kapıldığım falan durumlar oldu ama sonunda böyle herkes memnunum gibi durumda. Evet haftaya çarşamba bütün albüm dinlenecek ilk defa Mecideli tarafından. Şimdi e, şey sormayayım. Aslında bu cuma e, iTunes'a ve tamam. Apple Music'e ve Fizi'ye çıkıyor. Albüm. Çıkıyor Oradan dinlenebilecek ama haftaya ilk kez Canlı olarak dinleyecek. İlk defa canlı Aynen. olarak. Evet. Bütün mecraları geçmiş olacak zaten ay sonuna doğru. Aynen. Onda... 31'inde de tüm evet. mecralarda olacak. Evet. 29 Mart'ta söylemiş olalım tekrar. Tarihi de söyledim. Babilonda <gülüyor> bu arada. Evet Babilonda. Yeni <gülüyor> söylemeyin. <Babylon'da>. <gülüyor> evet o biraz Benim zor olacak. bir soru var hakkımda. Son bir 5-6 dakika içinde Zeya da çalacaksak ki çalacağız dedik. Hmm, Can ismini <gülüyor> bazı lineuplarda da görüyoruz. Bu lineup bazı dediğim da dayanışma <gülüyor> konserleri mesela. Hı hı. Çoğunlukla var Can Kazas. Bu konuda yorumunu rica edeceğim. Bu bir tür tavır olarak da e, görülebilir müzisyen olarak aslında. Ya evet. E, aslında üzülerek reddettiklerim oldu. ya Ben e, bu yani şeye kadar çünkü bir konser arası verdim. E, bu lansmana kadar. Baya aylardır konser vermiyorum. E, ama işte geçtiğimiz dönemde işte Kuzey Ormanları savunmasında evet. e, yine ...Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nın dayanışma konserinde çaldım yakın zamanda. Bir, bir iki tanesinde de reddetmek durumunda kaldım. Çünkü hani şey olmayacak... ...bütün yıl konser vermeyi evet. bırakıp... ...yani biraz takvime uymadı yani hı hı. özetle. Ee, İstemeden bir... bırakmışsın belli ki. Evet. evet evet. Yani öyle bir durum oldu. İstiyorum. Yani bence müzisyen, sanatçı dediğin politik de olabilmeli. Aynı zamanda varsa öyle bir katkı sunabileceği bir şey varsa dayanışmalara da katılmalı diye düşünüyorum. İnsanların aklına da geliyor aslında. Ben biraz Hı -hı. o yüzden de e, sordum. Can Kazaz Hı -hı. yanımızda durabilir diye düşünüyorlar aslında. Galiba. Ya o Herhalde benim işte Twitter'da bahsettik ya evet. <gülüyor> bol bol yazıyor olmamla ilgili sanırım. Hı -hı. Yani fikirlerimi ben açıkça söylüyorum zaten. Hı -hı. Her yerde. Bazı politik durumların, mücadelelerin yanında, yakınında da ...olmaya çalışıyorum... ...katıldığım konular var... Ee, ...onunla ilgili sanırım... ...yani e, yakın gördükleri zaman... ...gelebileceğimi düşünüyorlar... ...ne mutlu bana öyle bir... Peki bu durum seni bir şekilde endişen endişelendiriyor mu... ...yani hani bunun içinde olmakken yani ...belli ki içindesin ve endişelenmiyorsun <gülüyor> ama aklına bir soru işareti geliyor mu... ...acaba ne bu yüzden de albümüme şu olur mu... ...ya da şu <gülüyor> şarkıyı yapamaz mıyım falan gibi bir... ...otosansür yani... ...öyle bir şey geliştirdim mi hiç Ya içinde? Kendi kafamın içinde çok insanlarla konuşmadım bu konuyu ama... ...hakikaten böyle bir otosansür mekanizmam var. Yani dürüstçe söyleyeyim. Ama onunla mücadele ediyorum. Yani çünkü çok sansürlerin en kötüsü. Çünkü daha hiç dışarıya çıkmadan bir şeyler böyle bir engelleniyor. <gülüyor> Onu olabildiğince aşmaya çalışıyorum ama hani... ...bazı şeyleri, şeylerde risk faktörü hakikaten oluşturabiliyor insanın hayatı ile ilgili Hı. ya böyle şey albüm tutmayacak işte yeterince satamayacağız gibi bir yerden değil de işte <gülüyor> ne bileyim beni seven biri üzülmesin gibi bir yerden daha çok hani e, ticari bir yerden değildi de, hani insanın hayatının mahvedilebileceği bir <gülüyor> siyasi ortamda olduğumuz için aslında e, ama hiçbir zaman şey yaptığımda düşünmüyorum açıkçası politik bir e, durumda e, ...hakaret... ...veya işte etik dışı diyeyim... ...hiçbir şey yapmadım bugüne kadar... ...dolayısıyla o konuda içim rahat... ...zaten hiç de aslında ne tehdit aldım... ...ne politik baskı altında kaldım... ...böyle bir... E, ...dikkatli ve ince bir çizgiden gitmeye çalışıyorum... ...başımdan beri... Hı hı. E, ...ve bilinçli yani altı dolu olmasını sağlam... ...yani durup çıkıp işte... E, ...konserde gezi falan... ...gezi park falan diye bağırmak... ...bana çok bir şey ifade etmiyor... ...onun yerine... E, ...onla ilgili diyeceğin gerçekten... ...felsefi bir şey varsa onu... onu e, ...sanatınla yap. Yani bu albümde de var... ...Politik bir şarkı mesela. Hı -hı. E, yani sadece sanatınla yap da değil. Tabii ki görüşlerini belirtmeli insanlar ama... E, ...öyle sırf... ...şey için olmamalı. Nasıl diyeyim? Görünürlük için, onu kendi... ...satışına e, yontmak için değil Hı -hı. de... ...hakikaten ne düşünüyorsan onu konuşmalı. Herkes gibi aslında. Sadece sanatçılar... müsyenler için... Evet. ...değil bu yani. E, tabii. Yani bir parçası sonuçta. Yani... yani e, dünyadan etkileniyorsan <gülüyor> olup bir tenden de şey de mesela ne süredir mesela müzik keyniliyorsun kaç yıldır internet üzerinden ilk yayınladın <gülüyor> ve hani <gülüyor> insanlara ulaşmaya başladığı noktayı soruyorum aslında insanlara fark etti işte diye. bu Reproduksiyon döneminde <gülüyor> e, 2008 8. gibi bir yıl var peki. Abi. Buna bağlı, şunu soracağım. 2008'de fena bir rakam dinlerdeyse 10 yıl gibi bir süre. Ya daha öncesi de vardı, onları i̇şte orada <gülüyor> 10 yıl yeterli zaten. <gülüyor> e, dinleyicinin ama ben e, sıra veriyim, <gülüyor> iki söz. <sözler. gülüyor> orada var evet, ya. <gülüyor> tamam, biz yine de can kazası ma mahlasıyla olan kısmını <gülüyor> söyleyelim. E, dinleyicinin müziğe yakınlığı... müziğe olan iştahı. Hı hı. Son zamanlarda mesela biliyoruz ki mesela geçtiğimiz senelerde, son bir iki üç yıldır aslında biz sıkça programımızda konser iptalleri haberi veriyoruz. Hani sanırsınız ki kimse hani konsere gitmeye artık ihtiyaç duymuyormuş gibi Hı -hı. bir tavırla alınıyor ama öyle olmadığını da biliyoruz Hı -hı. insanların müziğe de ihtiyacı olduğunu ama yine de sen müzik üreten ve paylaşan biri olarak bu seneler içerisinde nasıl dalgalanmalar gördün ve son dönemi nasıl değerlendirirsin? Hı -hı. Yani evet baya değişti aslında düşününce bazı şeyler. Eee ya o böyle şeyi bütün sektörün dalgalanmasını o kadar da net takip edemedim Yok, ee, ama hani son dönemde bu bir avantaj ama insanın içine de çok sinen bir avantaj değil çünkü şey oluyor yabancı gruplar gelemedi o zaman yerli grupları evet, e, alalım sahneye evet. falan gibi bir durum oldu bu tamam bizim için avantaj ama hani e, şey işin arka planında şey var ya sahneyi doldurmak lazım o Hı -hı. yüzden yerli gruplar çıkıyor <gülüyor> ...gibi bir alt metin de var... ...bir yandan da... ...herkesin işine geliyor tabii... ...yani bu öyle bir durum olması... E ...çünkü tabii. sahneleri... ...hani boş kalmaktansa konser evet. verilmesi... ...tabii ki çok daha iyi... ...her açıdan herkes için... Yerli sahnenin ee, biraz daha böylece kıymeti anlaşıldı gibi... ...bir şey düşünüyorum evet, ...bu bir fırsat belki. olarak da belki görülebilir... ...yani böyle bir şansımız var şu an... ...ve hani bu fırsatı kaçırmayalım o zaman... ...madem evet. bu böyle iş... Onu değiştiremiyoruz. Yabancı gruplar ben gelmeyeceğim deyince bizim yapacak <gülüyor> bir şeyimiz de çok yok. Ee, ya organizatörler için daha büyük bir sorun belki bu. Yani. Evet. Umarız ki bir gün yerli ve yabancı ayrımı kalkar. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi gülüyor> evet, yani müzik olarak bakmak belki evet, daha. Sadece müzik olarak. Aynen. Peki son eklemek istediklerini ne alalım? Varsa, yoksa da ee... Zeliha'yı dinleyelim. Zeliha hakkında bir iki not belki. Zeliha genelde öyle biri mi var gibi bir soruyla karşılaşıyor. Öyle biri. Birileri var aslında bir birçok bir çok kimliğin zeliha adı altında buluşturduğum bir şey. Bu kurgu bir karakter aslında. Normalde işte parçadan dinleyince anlarsınız ama uyuşturucu bağımlısı bir insanın işte öyle yapmasaydın daha iyiydi gibi böyle sevgi kanalıyla gelen bir şey. kendini zarar veren birini aslında oradan uzaklaşmasını ikna etmeye çalıştığımız bir şey. Evet. Ee, hikayesi bu. Ee, onun dışında 29 Mart'ta Babylon'dayız. Ee, albümde bu cuma artık çıkıyor gibi bir durum var. Evet, 9 şarkıdan oluşan ne dedin? Ben... Alternatif pop albümü demiştin. Evet, öyle diyebilirim. <gülüyor> ben <gülüyor> sizden kaçtım. İsimli albüm. Çok teşekkürler Can Kazas. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> İyi şanslar. Sağ olun. Seni biz boşuna mı sevdik zeliha kendini de bizi de yaktın Bir You Çık dergi